Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri bir gönül sedası programında daha kıymetli Saadet'in Ökten hocamla birlikteyiz. Ben Kemal Sayar. Biz geçtiğimiz programda bir ateist e, karikatürüyle kaldıydık. Hocam da dedi ki benim de anlatacağım bir şey var. Bir sonraki programda bunu anlatayım demişti. E, hocam hatırlıyor musunuz? Tabii mu? tabii. Evet. Hat hatırlıyorum efendim. E, tabii bu... Ateizmle ilgili pek çok şakalar da yapılır. Yo, bu bir anekdot. Bu şak, şak, anekdotlar bir anekdot. vardır. Evet. E, buyurun efendim. Efendim şöyle... Bir Türk profesör... Lisan profesörü... Ateist olduğunu söylüyor. Hatıratında da bunu yazdı. Ben isim vermiyorum. Ama şu anda da zaten aramızda değil. Fransa'da diyor... Trenle bir mahalleden bir mahalle giderken... ...aynı kompartmanda bir katolik rahiple e, oturuyoruz. E, Mükeleme oldu tabii diyor işte e, filan. E, o diyor benim itikadımı sordu Müslüman Türk. Yok dedim ben bir ateistim. Niye ateistsiniz madem dedi diyor bana. Hı hı. E, anlattım diyorum Bizim işte genç kızken bizim mahallemizde bir... ...çok hoş bir aile vardı genç bir insan... ...bey, bir hanım... ...çok da hoş bir çocukları var... ...çok modernist, cıvıl cıvıl... ...hayat dolu... ...çocuğa öyle bir hastalık... ...duçar e, e, oldu ki çocuk... E, ...aile çok çekti... ...çocuk çok çekti... ...ben böyle bir Tanrı'yı tanımıyorum... ...dedim, onun için ateist oldum... ...deyince rahip demiş ki hanımefendi demiş... ...siz ateist değilsiniz, Tanrı'yla kavgalısınız... ...demiş... Hmm. ...çünkü demiş ateist olsaydın o hastalığı tanrı atıf ...demiş... Hmm. Yani bizim böyle çok hoş çok e, güzel. evet. ma ma evet. Mantıksal Güzelliklerimiz de var Ben buna yani Allah söyletiyor Tabii. Buna Tabii. efendim intaka hak derlerdi eskiler yani Biz böyleyiz efendim yani e, Hocam ben e, birkaç Danışanımdan böyle çok şiirsel şeyler Duydum hatta bazılarını yazı Haline getirmiştim e, Diyor ki Bir tanesi bir gün geldi oturdu Tanrı ile aramda büyük bir küslük var dedi. Evet. Yahut bir başkası bir gün otur dedi ki Tanrı'ya çok kırgınım dedi. Evet. Aslında biz hep muhataplık diyoruz ya. Evet. <gülüyor> e, yani hani kişi sevdiğinden incinir diye bir söz var aslında. Evet. E, bir şekilde diyor ki beni daha çok gözetmeni görmek istiyorum hayatımda. evet. <gülüyor> Ee, Olur. Or, orayla bir mesele var. Evet var değil mi? Evet. Orayla bir mesele, mesele var ve bu da sıhhatli bir şey sanki. En azından yani böyle birisinin var olduğunu tabii. hissediyor ve tabii. bunu ciddiye alıyor. yani. Tabii. tabii. Alıyor. Yani vurdum duymaz değil. Nice insan var ki görmezler. Çok ciddiye aldığını söylüyor ama hayatına bakıyorsunuz öyle bir şey yok. Yani bunda ciddi problemler oluşturmuş. Demek bu danışma. Size danışan bu insanlarda tabii. E, bu yani e, ilahi ilişki diyeyim buna alaka merbutiyet. E, i̇nşallah onlarda Cenab-ı Allah'ın lütfu kerimiyle o kalbin itminat bulmasıdır mühim olan. Tabii. Ve onun ne zaman nerede nasıl hangi saygı itminden bulacağını kimse bilemez böyle evet. mesela gene şu anda çarşımlar evet, madem ça... böyle afaki konuşuyoruz Tabii. zaten hocam programımızın e, hüviyeti böyle sedalar denizinde yol evet, alaca alacağız, al alacağız inşallah alacağız. Evet. E, mesela Fikret bana çok enteresan gelir her zaman için enbiadan yaşarım müstahani diyor müthiş bir ego hmm. bir örümcek götürür hakka beni diyor Fikret enbiadan yaşarım yaşaran müstani. Yani şöyle biraz kazıyınca yani ben niye peygamber değilim? Bir örümcek götürür Hakk'a beni. Bunu bazen böyle okuyunca bazı böyle kızan arkadaşlar sen de örümceği bin cehenneme git filan diyorlar yani. <gülüyor> Ama tabi öyle değil hadise. Ee, yani insan insanın işte her zaman o muhteşem yalnızlık meselesidir hadise yani. Küçüksün Efendi Hazretleri Nakşe-i Meşayi'nden ki İhvanına evladım Allah'ımız var ne gamımız var tabii, meşhur söz, O, tabii. o çok, müşür, çok meşhur bir çok söz güzel, yani evet. Bu böyle bir hadise Yani bizim toprakların e, Ateisti de böyle ateistler e, Onlara kadar o sizin merhamet Misyonunuz var ya O da size yüklenmiş bir ilattır yani Onu size giydirmişler Merhamet misyonunu siz onu merhamet ve şefkat misyonuyla onlara da dua ederiz. İnşallah Rabbim onlara da kendini bildirsin. Kendini bildirmezse biz onu bilemeyiz. Bir anekdot da e, hocam ben müsaadenizle zekredeyim. E, böyle çağrışımlar denizinde yol alıyoruz. E, bir gün e, bir e, Türk delikanlı işte üç dört tane e, İngiliz e, öğrenci arkadaşıyla kendi yurt odasında... E, kimyasal e, maddelerle e, sekre halinde e, sohbet ediyorlar. E, i̇şte e, sohbet ilerle, ilerlediği zaman İngilizler e, bayanlı, erkekli e, İngilizler bu arkadaşımızı tek bulmuşlar. E, sıkıştırıyorlar. İslamiyetle ilgili. Evet. Bu arkadaşımızla yani şey değil, e, öyle bir kuvvetli bir mensubiyet duygusu içinde değil kendi kültürüne. E, bir sıkıştırıyor, iki sıkıştırıyor. Artık sabaha doğru o kadar bunalıyor ki e, masaya çıkıyor birdenbire. Birdenbire e, ezan okumaya başlıyor. <gülüyor> evet. E, yani gönülden e, gözleri yaşararak bunu tanı yani kendisi bir arkadaşını anlatmış. E, sonra da değişiyor. Evet. Yani aslında onların e, o ırkçı yaklaşımıyla onun kültürüne karşı e, gösterdikleri e, diyelim ki tahfif, e, tabi agresif yaklaşım, agresif yaklaşım e, onu kendini keşfetmeye, kendini daha arketipinde hani e, şu, kolektif şuur altında gömülmüş olan şeyi o gömüldüğü yani. yerden çıkarıp. ...yeniden baş etmeye gidiyor. Ve çocuk Dön dönüşüyor. Ve dönüşüyor, dönüşüyor çocuk. Bir söz vardır. E, derler ki Yahudi'nin e, yurdu yoktur ama Yahudi'nin e, yurdu Tevrat'tır. Doğrudur. Aslında e, bizim de e, o kolektif arketipimizde medeniyetimizin e, bize yurt olma bilinci var. Yani Kur'an bizim yurdumuz. Tabii. Hatta... Yani Kur'an'la çok ünsiyeti olmayan için de ezan bizim yurdumuz. Tabii, tabii. E, o yüzden ben diyorum ki memleket ezanı duyduğumuz her yerdir. Tabii. Ezan varsa orası bizim memleketimizdir. Evet. Şimdi şöyle isterseniz madem çağrı şunlara ruhsat verdiniz. Ben de dışına gitmeye karar verdim fiiz zamanında. Hı hı. E, yerli bir çocuğum o zamanlar. Hala da öyleyim elhamdülillah. Elhamdülillah. Ondan sonra işte e, evladu iyal var filan. ...ama gitmem de gerekiyor... Yani ...akademik olarak... ...Fethi abiye açtım mevzu... ...hiç korkma dedi... ya ne korkuyorsun dedi yani... ...hasbine Allah ve nimel vekil... ...dedi yani... ...senin adımını attığın her yer... ...Müslüman yurdudur dedi... ...madem ki sen bir emanetle... ...nasipdar olmuşsun... ...hiç ezan bile... ...demedi yani... ...adımını attığın her yer dedi... ...bir Müslüman yurdudur dedi... Tezakadan inerken dedi yalnız üç ihlas bir fatiha oku. Başta Efendimiz'e bütün ashabına efendim aline, evladına imameyn efendilerimize ve e, ulemaya, şürefaya efendim yani evliyaullah'a bağışla yürü dedi. Bir Müslüman çünkü buyurmuştu ki Fethi abi Müslüman olduğu yerde tezdir. Müslümanın dışındakiler hepsi antitezdir. Onların bir teze ihtiyacı vardır. Müslümanın teze ihti antiteze ihtiyacı yoktur. Çünkü onu Allah vekil kılmıştır kendisine dedi. Muazza. Yani, ikna işte tabii veli sözü bu işte. Evet. Büyüklerimden duydum diyordu o da. Öyle evet. Hı -hı. O büyük bir Halvetiye e, gel, Halveti Şabanî geleneğinden geliyor. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Allah vekil kıldı seni diyorlar yani gittiğin adımını attığın her yer, tabii sizin sözünüze tamamen iştirak ediyorum. Toplumsal manada malum Osmanlı bir kaleyi fethettiği zaman önce burçlarda ezan okutuyor. Sonra sancak dikiliyor. Önce ezan en, sonra sancak. Önce, önce ezan okutuyor bu, bu burçlarda. Evet. Ondan sonra ilk cuma da en büyük katedral camiye davil ediliyor. O da cuma kılınıyor. Hemen kadı tayin ediyorlar. Neden? Hukuk çok mühim. Sistem medeseyi yapmaya başlıyorlar ama önce kadı tayin ediyorlar. Hı hı. Kadı. Nizam önce adalet. Nizam değil. geliyor, nizam. Yani aslında tabii. medeniyetin kurucu unsuru adalet. Tabii. Adalet olmadan e, medeniyeti de geliştiremiyorsun. Sosyal nizam tabii. tabii. Yani sosyal nizam, sosyal nizam geliyor hata ahlak. Ada. Kadı aynı zamanda ahlaktan da mükellef. Şimdiki gibi şimdi biz adalet deyince onu çok dar manaya indiratteştiriyoruz. Halbuki öyle değil kadı aynı zamanda ahlak, ah, ahlakla da mükellef ahlakı diye de bakıyor yani ezan okunuyor önce bu sosyal manada öyle bugünün müslümanları bizler elhamdülillah yani <gülüyor> e, gittiğimiz her yerde biz birer teziz yıllar önce yani yakın birkaç sene oldu Viyana'ya fakir davet ettiler orada çocuklar var okuyorlar vesaire vesaireler evet. e, sıkılıyorlar tabi dedim burası da İslam memleketi yahu Alakası var diyorlar hocam. Dedim tabii İslam memleketi ben varsam İslam memleketi, sizi varsa İslam memleketi. Bu arz kimin? Şu anda bu arzu Avusturya hükümeti kullanıyor, kullanabilir. Arzın esas sahibi kim? <gülüyor> Eskiler bizle büyüklerimiz derlerdi ki boş bir arazi Ardullahi vasiya. Allah'ın boş vasi, geniş arazi ise. Yani dedim ki işte Trakya, Edirne kapıdan dışarı çıkarsanız Trakya başlar kaç köy, ondan sonra turak yavaşlar. Teferrüç gezi babında çıkıldığı zaman, maşallah Ardullahi vasya Allah'ın her yer Allah'ın arzı. Bir yana da Allah'ın arzı. Şu anda kullanımına ustularlara vermiş eyvallah. İstanbul'da Allah'ın arzı, şu anda biz kullanıyoruz. Allah elimizden almasın. Evet. Alabilir de yani. Tabi. Emanete sahip çıkmazsak alabilir. O bakımdan benim itikadım olur. Ben varsam bir yerde her zaman için iltica halindeyiz. Onun hemen altını istelim Biz çünkü modern tabirle söyleyelim bir tezis Bizim antiteze ihtiyacımız yok. Gidecek yerimiz belli. Gelecek yerimiz belli. Geldiğimiz yer belli. O bakımdan ee, böyle bir durumda karşı. Nereden geldik? Bunu bilmiyormuşum. Hocam, e, bu, siz beni bizi... <gülüyor> soktunuz. Mu? Bu, bu çıkmazdaka, siz beni sokuyorsunuz. Hep. Düşüncenin e, çıkmaz sokaklarında değildi, hocam. İnşallah hep. E, biz buluruz, ya buluruz. <gülüyor> yani akacak bir deniz buluyoruz. Evet yani. Allah. İnşallah. Çünkü biliyoruz e, rahmet nerede. O, oraya doğru akmağa gayret ediyoruz. E, o şimdi sizin bu söylediğiniz bana farklı bir şey çağrıştırdı. Ee, ...Rahmetli Fethi Bey size e, işte tezdir inanmış adam derken... Evet, evet. ...aslında Hasbine Allah beni emel diyor. Evet, evet. Aslında mi? aksiyoner bir e, insandan bahsediyor. Yani tabii, bulunduğu tabii, yerde tabii. aksiyonu kendisi yaratan, tabii, kendisi oluşturan... E, ...ve başkalarının bir cevap vermek zorunda olduğu bir insandan evet, bahsediyor. Öyle değil miyiz yani? Ama günümüzde hocam şöyle bir hastalığımız da var mı acaba diye düşünelim diye bu suali soracağım. Daha reaksiyoner bir dindarlık. Yani sürekli batıyla didişen, ya yani batıya hep bir cevap vermek zorunda kalan ve bunu da daha ağlamaklı, patetik. Yani <gülüyor> siz de bize bunları yaptınız, bu şeyleri yaptınız, evet. siz bize bunu yaptığınız için biz böyle kötü durumdayız ya. diyen mesuliyeti üzerine almayan. Ee, ...ve e, kendi acziyetini ve kusurlarını ötekinin zalimliği üzerinden açıklamaya çalışan... Evet. ...tamamen reaksiyoner, mızmız, mız, e, ağlamacı, şekvacı bir e, dindarlık anlayışı... ...yani politik meseleleri dünyayı yorumlarken e, veya e, kendimizle ilgili kusurları yorumlarken bu da haklılık payı var elbette yani bu topraklar kolonyalist tecrübeye maruz kalmış. E kalmış ne yapalım yani? Dümdüz edilmiş yerler ama işte aksiyonerlikten bizi alıkoyuyor yani bizim kendi adımıza bir değer üretmemizden alıkoyuyor ve bizi böyle bir e, özür şemsiyesinin altında adeta masumlaştırıyor. Mağdur psikolojisi. Mağdur psikolojisi, evet. mazlumiyet. Şimdi efendim ben güncel konuşmayı sevmiyorum. Yok, güncel konuşmayalım. Güncel evet. konuşmayalım. Evet. Bu doğru da ama bu da bir dönemdir diye ben düşünüyorum. Yani size zaman verilmişse, imkan verilmişse... ...ki onlar hep lütuftur, ilahi lütuftur... ...ben niye kendimi yaşamayayım yani? Ha bu yaşamanın içerisinde tabii ki... ...dünyayı anlamak vazifemiz yani batıyı anlamak, vazifemi değerlendirmek vazifemiz. Efendim, bizim şöyle bir yani madem öyle bir mevzu açtığında ben fikrimi söyleyeyim çok yani uzaktan bakarak söylemeye çalışıyorum. Çünkü yaklaştığınız zaman isterse hemen siz de onun bir parçası oluyorsunuz. Hı. Efendim biz zihni ve kalbi atalet içerisindeyiz. Hı hı. Ben gençlere söylüyorum. Diyorum ki yani bu büyük salvo'dan, bu büyük Tsunamiden kurtulmak istiyorsanız... ...bunun size çizdiği... ...hayatın dışında bir şeyler ürettiğin... ...hayatınıza sokun... ...çok sekülerseniz mesela... ...matematikle uğraşın, zihniniz açılsın diyorum... Hı -hı. ...çok seküler insanlarsanız... ...matematikle uğraşın... ...matematik okuyun, hobi olarak okuyun... Hı -hı. ...böylece soyut düşünmeye... ...alışırsınız... Şimdi ...türkiye'de Hı -hı. insanları görüyorsunuz... ...soyut... ...büyük bir mevzuda konuşamıyorlar... Bir cümle biri söylüyor. Öteki bir cümle söylüyor. Hemen örnek giriyor hadisenin içerisine. Müşahhas giriyor. Neden? Çünkü zihin alışmamış soyuta. Matematiği okuyun diyorum. Biraz daha hani böyle felsefe tefekkür falan varsa felsefe okuyun. Tabi daha alü ilahe sanatla uğraşın. Tasavvufa meşgul olun. Yani kendinize bir spare time, time dedikleri bir şeyi ayırın. Yani bu yeter bu kadar. Yani ...hemen cep telefonuna gark olup... ...o ne dedi, bu ne dedi... ...yani rahmetli Nihat Bey... ...Nikola derdi yani... <gülüyor> ...Nikola dedi ki bırakın bunları diyorum... ...ama hocam olmaz... ...ama bilmem ne, e, o zaman da olmuyor işte yani... ...bütün zamanı alıp götürüyor... İşte Malayani'nin e, egemenliği bu işte... Bu yani... ...maalesef e, bu e, telefonlarla yapılan konuşmanın... ...daha dün bir makale okuyordum bununla ilgili... ...yüzde sekseni boş konuşma Tabii, diyor... ...tabii boş konuşma evet... Yani bir konuşmanın, daha derin bir konuşmanın, yüz yüze geldiğinizde derinleştireceğiniz bir konuşmanın önünü açan bir giriş değil. Hayır değil. Tamamen kendi içinde bir amaç ve, e, ve boş konuşma. Oh, evet. Zamanı öldürme. Zamanı öldürme. Halbuki mesela o zaman zarfında güneş tülü ediyor, güneş grubu ediyor, bulutlar, rüzgarlar, kuşlar, yapraklar dökülüyor. Ne bileyim yani birçok birçok insanlar, e, Haşim okuyun yahu diyorum. Seyre dedim iş, seyre dedim hayatı diyor. Ben havza hayalin sularında. Bir aksiymle Vendranın için... arzım bana acabin ebatı diyor yani. Yani zaman konusunda e, belki benim bugüne kadar okuduğum en güzel şey Müslüman Saati Makalesi. Evet, evet. E, Ahmet Haşim e, hani ziruzeber ederek diyor e, yeni ölçü hayatımız ziruzeber ederek evet. hayatımıza katıldı diyor. Evet. E belki inşallah üçüncü programımızda Onun baştan aşağı siz, okuyarak siz, onu... siz getirin ben oraya, Araya girelim evet. Bir şey daha söylemek istiyorum Şimdi efendim bu e, Mağdur ve mazlum e, psikolojisi Artık bitmek mecburiyette Çünkü şu anda Hı -hı. Türkiye'deki Müslüman kitleye Buyurun oynayın sağa sizin dediler Hı -hı. Hı -hı. Yani evet. şu zamanda Saha buyurun sizin yani daha evvelden rol verilmiyordu. Hı hı. Şimdi artık regizör kalmadı ortaya yerde. Buyurun diyorlar saha sizin. Şimdi hı hı. görüyoruz ortaya çıkan hadiseyi. Bunun için altyapıyı güçlendirmemiz Zihni bir atalet içinde umumiyette kitle kendimizi tanımıyoruz. Kendi kodlarımızdan, kendi ruh dünyamızdan nasip dar değiliz. Ben diyorum ki ee, Osmanlı bir medeniyet yorumu yaptı. Hı hı. Bu medeniyet yorumu bir İslam medeniyetinin yorumudur. Hı hı. Bu yorum belli bir zaman için hayatımıza geldi. Özgündü yerine aldı. Gönesansla kıyasladığım zaman bu ortaya çıkıyor. Ama şimdi bizim yeni bir yoruma ihtiyacımız var. Osmanlı medeniyet yorumunun devamı olan hı hı. bu bir sünni medeniyet yorumudur. O da çok mühim bir hadisedir. Çünkü bir başka yorum daha var çünkü. Ve bu yorum Medine dönemine kadar gider. Buradan, buradan feyiz alır, kök alır. Temadiyeti vardır. E bunun için de Osmanlı Medeniyet yorumunun ne olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de, de herhalde biraz daha fazla mı çalışmamız lazım? Bunun için hocam? kendimize zaman ayırmamız evet. lazım. Yalnız kalmamız lazım divanlarla, hmm. Yunusla, Hazreti Niaz ile efendim, hmm. Sezai Gülşehri ile, Sinanla, Kara İsadi ile, Hatat'la, hatatlarımızla mesela eee Yesari ile, Mustafa İzzet ile, Şefik Bey'le yalnız kalmamız lazım. Hmm. Onlardan bir ruh hale edinerek ve tabii her zaman için bir istimdat ve iltica halinde olarak yeni bir şeylere bakacağız. Batıyı kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Kendi koşulları için de anlamaya çalışacağız, öğreneceğiz. Ama ben Batı'ya tanıdığım zaman başlangıçta çok iyi niyetlerle gitmiş bir insan olarak kütüphanelerde İslam sanatından bahseden kitap aradım Amerika'da. Yok azizim. Allah Allah, enteresan. Kendilerine göre yazmışlar, tabi yani. rencide oluyorsunuz filan. Sonra anladım ki, e, tarihi nasıl daha evvel konuştuğumuzda bir eski programda muzafferler yazıyorsa, medeniyet tarihinde muzafferler yazar. Ve Süleymaniyi Ayasofya'nın bir benzeri olarak filan. Çünkü anlasa bile, bilse bile onu öyle yazmaz. Bu bir realitedir. Tabii. O zaman bizim tekrar oturup ...kendi medeniyet tarihimizi... ...kendimizin yazması lazım. Ee, sonra... Hı hı. ...ben bir mekanikçi idim. Hala da öyleyim yani bir mühendis olarak. Böyle bir mekanik eğitimi aldım. Bunun pratiğini biliyorum vesaire. Hı hı. Şimdi diyorlar ki efendim bilim... Bir de sonra bilim felsefesi... ...biraz okudum. Hani... ...ne hı yapıyorum, hı. ne ediyorum gibi... ...efendim hadise aynıdır dünyada. Hadise hı. aynıdır. Taşı bırakırsanız düşer. Bu hadisedir. Bunu bilimsel bir izaha kavuşturmak isterseniz, bir, genelleyeceksiniz, iki, soyutlayacaksınız. Bu genelleme ve soyutlama zihni faaliyettir. Burada sizin mutlaka zihni kodlarınız, zihni renginiz için içerisine girer. O hadiseye hayatınızda öyle bir yer verirsiniz ki, o bazen mutlaklaşır, bazen tabi olur. Dolayısıyla fizikte bile, Tabii. mekanikte bile Tabii. sübjektivite vardır. Olay aynıdır. Olayı atfettiğiniz mana değişir. Hocam e, bir e, kısa ara verelim, ara verelim. inşallah. Tabii. Programımıza Benim bu. Benim çenem düştü kusura bakmayın. Estağfurullah siz, çok, çok siz bereketli. Sohbeti açıyorsunuz. Çok kardeşim, bereketli ve çok güzel bir noktaya geldik. İnşallah buradan devam edelim. E, kıymetli dinleyicilerimiz Gönül Sedası programında e, Profesör Doktor Saadettin Ökten hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. E, kısa bir aradan sonra. Hocam e, sohbetimizin ilk bölümünde e, şeyin bilginin e, bulunduğu kaba ve zihniyete göre şekil alması Tabii. noktasına gelmiştik. Evet. E, aslında Rene Geno'nun merhum e, bir... ...tespiti geldi aklıma... ...der ki... E, ...bizim medeniyetimizde... ...metafizik bilgi en üsttedir... ...ve e, onun... E, ...lensinden, onun... E, merceğinden, filtresinden... ...geçirerek kainata... ...bakar e, bir Müslüman Tabii. bilim adamı... ...tabii doğrudur... E, ...dolayısıyla her şeyi o metafizik bilgiye göre... ...hiyerarşinin en üst mertebesinde evet. olduğu için... ...her şeyi o metafizik bilgiye göre... Evet. ...konumlandırır... Evet. Evet ee, şimdi burada e, biraz e, Batı biliminin e, buhranlarından bir tanesi de e, birleştirici bir paradigma yok onlar mümkün değil Evet mümkün değil Olması mümkün değil. E, tek tek görürler hadiseleri Evet Uzman körlüğü deniyor evet, nihayetinde. Evet, evet. Ve e, her uzman baktığı sahadan işte bir fil tarif ediyor Mevlana'nın ünlü meselinde olduğu gibi evet. fakat bütünle ilgili tam bir kavrayışa e, ulaşamıyor. E çünkü tevhid gözüyle bakmıyor. Şimdi o metafizi bilgi dediği bizde de i dediğimiz onun karşılığı. Hı, hı. Tam tutmaz ama yani onu kastediyor Genon Abdülvahid Yahya. O yani tevhidi bilgi yani eee Alim, alimin bilgisinden size nasip olan kısım. Hı hı. Bir Müslüman bilgin hayata bütüncül bakar. Hı hı. Ve hepsinin yaradılmış olduğunu bilir. Ve hepsinin belli bir kanun içerisinde devrettiğini bilir. Ama o kanunu koyan bir kanun vazlığının. Ben mesela uzun yıllar e, statik dersi verdim. Hı hı. Cisimlerin mukameti, ya, yapı mühendisliği dersleri verdim. Ama sonunda şunu söylüyordum insanlara. Diyordum ki fıkhi fıkhi kanunları vaz eden e, kanun vazlığı ile bu Niton kanunlarını vaz eden kanun vazı aynıdır. Şunu şöyle yapmayacaksın. Yaparsan şu kadar hı hı. bilmem ne olur. Seni cehenneme koyarım. Falan yani böyle çok var ya hani fıkhi kanunlar hı hı. yani işte inanacaksın şudur. Bunu söyleyen ne? ...elmayı oradan düşürüp... ...ciğ ümesini ona kazandıran... vazı aynıdır. Bizim bir Harun baba vardı... ...tekkede eskiden. Hı hı. Yahudiden dönmüş... ...Kızılbaş Harun. Der bir şaşı bakma... ...şaşı bakma... Tek bir gör derdi yani. Tek bir, tek, bir tek biri gör derdi yani. Tek biri gör. Tek biri gör derdi yani hı. şaşı bakma. Aynı kanun vardı Bir Müslüman bilim adamı da hı hı. bakıyor... ...hadiseyi görüyor... Hı hı o hadiseyi değerler dünyasına alırken yani oradan bir kanun üretir, yani vaz ederken o kanunu kendi değerler skalasında belli bir yere koyuyor. Ama bir pozitivist bilimada bu o kanunu en üstte koyuyor. Kanun o en üstte olmayı kaldıramaz. Çöker, kırılır, dağılır. Kanunu da yazık. Tabii. O bir aklın ürünüdür. O bir ilahi lütuftur. Ona da yazık siz kanunu bir inanç mertebesine koyarsanız o, o ayaklar altında kalır bir anekdot geldi gene anlatayım mı Lütfen hocam, bu hocam. bir şey bilim tarihi bir ara işte okuyordum ee, orada gördüm ee, bu Aristoteles çok mühim bir adam ben diyorum ki Cenab-ı Allah böyle bir kul yaratmış ve bunu pilinde koymuş hiç bitmeyen bir pil 2300 senedir 2400'e döndü. İnsanlara atmış ortaya. yere. Bu bir hı hı. akıl kurdu bu adam. Yani e, wolf yani ciddi bir kurt yani. Söylüyor. Bu Hristiyanlığın da canlı okumuş. Müslümanlık da çok zor düşürmüş. Bu abelerde vesaire işte Akinolu Tomay'a filan çok sıkıntıya sokan adam bu. Nas'la e, mantığı veya vahiyle aklı. E, ...imtizac ettirmeye çalışıyorlar... ...Müslümanlar da aynı sıkıntı var... E, ...bunun... E, ...kainat modeli var... Hı hı. ...evren modeli var... E, hı hı. ...Hıristiyan bilim adamları... ...bu yeni Platonculuktan mülhem... ...bunu alıyorlar ve kutsal metinlere... ...koyuyorlar... Hı hı. ...mükemmel... Hı hı. şey, Batlamyusun dünya tasvirine göre... ...mükemmel... ...ama... Aradan bin seneden küsur zaman geçiyor. Belki bin 1600 sene. Sonra Cenab-ı Allah İtalya'da Galileo Galilei diye bir adam halk ediyor. Şimdi İtalya bunu böyle söylemez. İtalya'da Galileo Galilei geldi der. Şimdi Müslümanca bir yaklaşım bu işine. Galileo Galilei de ben halk etmedim yani. Mümkün değil benim yapam. O yaptı getirdi. Bu adam meraklı bir adam. Hollanda'dan mercek getiriyor. Orada iyi mercek yapılıyor. Bu mercekleri Borya monte ediyor. Bildiğimiz Borya. teleskop yapıyor. Uzak gösteren demek a, a, a, adı. Ay'a bakıyor. Diyor ki bu ayın yüzeyinde pürüzler var diyor. Girintiler çıkıntılar. Kutsal metinde de ay mükemmel sferdir yazıyor. Bu akıllı Aksut aya bakıp hı hı. çıplak gözüyle hayal ettiği şeyin 1600 sene sonra doğru olmadı ortaya çıkıyor. O bir beşer olarak bir şey vazetti. etti. Onu kutsadığınız zaman 1600 sene onun kutsallığı gider ama sonra uyku taşıyamaz. Kırılır, çöker, göçer. Kilise direniyor. Üniversite hayır diyor. Ve buradan modernitenin eline çok büyük bir koz geçiyor. Din batıldır. Esasında batıl olan din değil. İyi seviyet değil. Augusto kutsanan itikadı. Siz onu hı hı. layık olmadığı bir mevkiye getirirseniz hı hı. o göçer, çöker. Bugün çökmese, yarın çöker. Nitekim çöktü. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Hocam e, e, siz yıllar evvel ...bilmem hatırlayacak mısınız? Ee, Dolmabahçe Sarayı'nda... Eski defterler şimdi çıkıyor. Ee, <gülüyor> güzel defterler inşallah. Ee, çok enteresan bir şey söylemiştiniz. O benim zihnimde asılı kaldı. Hazır fırsat gelmiş ve bilimden bahsediyorken... E, o, ...o konuyu da belki... E, ...biraz daha derci edebiliriz, biraz daha e, açabiliriz. E, bir konuşmacı böyle biraz istihfaf ederek e, döne, e, Osmanlı dönemi matematik bilginlerine evet evet, e, bu üçgenin e, iç açıları toplamının 180 dereceden fazla olabileceği. Tot, Baron Tot geliyor mühendishaneye. Evet, ben hocam. mühendis olduğum için yanılıyorum Tabii. bu. Hı -hı. Esasında bu çok mevzu var da biz artık yaşlandık, dağıldık vesaire. E, soruyor ki bir üçgenin iç açıları bizim mühendishane müderrisine kadar diyorlar ki üçgenine göre değişir. Çok güzel. Şimdi Baron Todd hı. da yani bana dememiş de olabilir ama bizim pozitivistler ne kadar cahil bunlar filan diyorlar. Yahu küresel üçgen var. Hı. Küresel üçgen diye bir hadise var. O Üç boyutlu üçgen. Mesela bir karpuz alalım. Hı. Hı. Ben başka bir şey anlatacağım işte Karpuz. Hı hı. Karpuz bir küre. Hı hı. Veya bir Top futbol topu alalım. Hı hı. O mükemmel bir küre. Yani karpuz biraz da yamuk olabiliyor. Futbol topu, topu alalım. Futbol topunun tam eksenini değil mi? Her merkezinden geçen bir çapını şöyle tasavvur edin. Sonra oradan bir parça çıkarın. O parçada göreceksiniz ki mesela e, bir parça çıkarın. Tepeden, kutuplardan 90 derece ölçün bir parça daha çıkarın. Ekvatoru o iki meridyen 90 dereceyle keser. Ne olur iç açılı toplamın 90 90 90 300 270 derece olur. Küresel üçgende durum farklıdır. Peki Müslüman müdafaaçları küresel üçgeni biliyorlar mı? Evlaviyet de biliyorlar. Çünkü arazi ölçüyorlar. Niye? Çünkü arazi ölçmek fıkhi bir mesele. Bu kadi Mısır'da da var arazi ölçmeleri üçgen oradan çıkıyor. Peki niye Yunan bunu şey yapıyor? Çünkü Mısır o üçgen ilmini e, soyutlayıp genelleyemiyor. Mısır için tek tek üçgenler var. Nil Vadisi'ne su bastığı zaman Kadim Mısır'dan bahsediyorum. Hı hı. Arazilerin belirlenmesi için üçgen ilmini kullanıyorlar. Yani trigonometri eski eskitabıyla müsellesat. Bunu kullanıyorlar. Ama ABC üçgeni diyemiyorlar. Hı hı. Yunan e, şeyleri Tales'le başlayan hadise ABC üçgeni diyor. Elif değil, Elif B'cim üçgeni eski. Yani bizim hocamız vardı vefada. Eski adam siz oğlum bir Elif Cimdal üçgeni derdi. Yani <gülüyor> biz de gülerdik. Çocuğuz yani. 55, 56, 57 yılları lise edip şey okuyoruz. Matematik geometri okuyoruz. Siz evladım diyor. Oradaki zaviyeyi al bakalım diyor falan. Hoşumuza giderdi yani. Eski adam. Hmm. Yeni, yeni tabi bir yer var ama hoşumuza giderdi bizim. Yani hocam böyle. İhsan Bey Allah rahmet eylesin. Ee, evet böyle bir hadise yani. ...mesela şimdi bu uçak meselesi... ...laf açıyor... ...e niye uçak mesela buradan kalkıyor da... ...San Francisco'ya direkt uçmuyor... ...çünkü küre üzerinde mesafeler farklı... ...ben bunu şöyle ispatladım... İstanbul'a bir iğne koydum... ...karpuza... Hı hı. ...bir ip San Francisco'ya koydum... ...bir ip... Hı hı. ...şimdi o ipi biraz yukarı kaldırdım, ...ip bollaştı... ...o ne demek... ...üstteki e, yörünge... ...daha kısa demek... ...ispatlayabiliyorsunuz bunu yani... Hı hı. Yani üçgenler böyle bir hadise. Osmanlı bilimini biz şu anda bilmiyoruz. Bizde bir kötüleme hadisesi var. Şu anda Osmanlıcıyım diyenler, eskiye işte Müslümanım diyenlerde de bir tembellik arzu olmuş. Oturup ciddi araştırma yapmıyorlar. Altyapı eksik. Heves eksik. Entüzyazm eksik. Şevk eksik vesaire. Bunları bulduğumuz zaman biz kadar kaldık? Neredeyiz? Benim kanaatim o ki yani benim yapacağım ben sadece his sezgilerim var. Malumunuz Yahya Kemal'e lisan şeyini sorduğu zaman e, paşalar diyor ki Yahya Kemal efendim diyor, benim bu mevzuda bir malumatım yok sıkıntılı zamanlar. Ancak vehimlerim var diyor. Hı. Vehimlerim de bunun doğru olmadığını söylüyor diyor. Yahya Kemal bir, bir de almıyorlar heyeti falan yolluyorlar el, elçi olarak falan. Benim de vehimlerim var sezgilerim var. Bunlar ciddi mevzular. Oturulacak, araştırılacak, bakılacak, edilecek. Efendim bizim sıkıntımız teknolojide. Sıkıntımız teknolojide. Teknolojide öyle bir afet ki sizi esir alabilir. Yani orad, orada da çok büyük sıkıntımız olduğunu ben tahmin etmiyorum. Hele bu Amerikan kapitalizmiyle mukayese ettiğim zaman. Yani çünkü e, inovatif bir mizacımız var bizim. Şimdi mesela bakın Anadolu'ya insanlar birçok şeyi ortaya koyuyorlar. Şu anda aklıma gelen bir şey. Kuzey Karadeniz'de araba yarışları yapılıyor. Ve o yamaçta sonbaharda halk yapıyor bunu. Tahtadan arabalar yapıyorlar ve o arabalar 70 km saate kadar çıkıyor. Rampadan aşağı inerken. 1915 senesinde Mac kardeşler at arabası yapıyorlar. Amerika'da Mack kamyonları vardır. At arabası yaparken Kamyona dönüyorlar Yaptıkları şey şu at arabasının önündeki Atı kaldırıyorlar oraya bir motor koyuyorlar Bir de tahrik mili Ne kadar iptidai Böyle başlıyor hadise Step by step gelişiyor hadise Birdenbire son ürün değil Uzatmazsan bir şey daha söyleyeyim bitireceğim Amerika'ya gittim sene 71 doktora tezi için Çalışmaya başladık. O zaman bir büyük kutu içerisinde e, bilgisayarda kart sistemi var. Hoca getirdi. Dedi ki, senden belki doktora talebesinin bıraktığı şey bu. Sen bunu geliştireceksin. Bir de akış şeyi getirdi. Flowchart getirdi. Ben böyle 3-5 satır, 5-10 satır flowchart görmüşüm. Feliymiş şaştım. Ben nasıl yapacağım? Ama ya Bismillah, ya Allah Rabbiyeti bela la 3-4 ay sonra anladım ki o 20 senelik bir birikim, onun da başlangıcında 4-5 satırlık flowchart var. Hmm. Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, Parik gelmiş, Kim gelmiş, Kore'de gelmiş, Çinli gelmiş, 20 sene sonra o hale gelmiş iş. Pek rahatlamıştım. Hı hı. Tabii. Temadiyet var hadisi. Temadiyet, Temadiyet Tabii. var. Tabii. Dünyanın temeli bu. İlk Osmanlı camilerine bakın. Rahmetli Ekrem Hakkı Bey ne büyük adam. Diyor ki Süleymaniye'yi anlamak istersen Bursa'daki Orhan Camii'ne bak diyor. Bursa feth olmuş. Bir ilk büyük şehir Bursa'nın fethi. Osmanlı ilk büyük şehir. Onların evvel küçük kasabalarda yaşıyorlar. Ve oraya o, Sultan Orhan bir cami yaptırıyor. Ona bakacaksın diyor. Hakikaten öyle yani. 200 senede 1326'dır Bursa'nın fethi. 1554 57 gir Süleyman işte 200 200 küsur senede Süleymaniye çıkıyor ortaya. yere. Biz bugün bu amaçta kaybettik. Nerede koptu bu e, film? Bu ip nerede koptu? Bunu yakalayacağız. Bir dinli Tevfik Paşa'da mı koptu mesela eee yine Cebir'in Avrupa'daki karşılığı Napier ile gelen bebi muasır. İkisinde logaritmayı aynı anda orada. Bilmiyoruz. bilmiyor üstel fonksiyonlar. Gelenbevi. Geçiyorsunuz Gelenbe kazasında. Şahli yol oradan geçiyor yani. Kim bu adam? Haberimiz yok. Yani bir e, bilim tarihi müzesine de ihtiyacımız Bizim var. Bizim kendimiz olacak, tabii. Biz tabii. kendi bilim tarihimizi tabii. biz yazacağız. Tabii. Mimarlık tarihini biz yazacağız. Tefekkür tarihini biz yazacağız. Şimdi biz e, kendi tarihimizi kendimiz yazamadığımız için kendi kendimizi Selebreit diyorlar ki kendi kendimizi takdir edemediğimiz ve evet. e, evet. e, övemediğimiz için e, başkalarının e, tarih yazımlarında ancak kıyıda köşede böyle bir lütfen bir yer bulabiliyoruz. Sonra bu bize bir özgüven azalması şeklinde e, dönüyor tabii, tabii. ve e, kendimize baktığımız zaman e, pek çok e, yani ilham alabileceğimiz yer olduğu halde Hiç. şaşkın yani evet. sanki e, ...Mars'tan gelmişiz... ...hiçbir medeniyet bu topraklarda ortaya koymamışız gibi... Evet, evet. ...bir boşluk duygusu içinde oluyoruz. Bir, e, bir anekdot da ben nakledeyim. Bir e, arkadaşımız... ...yani bizimle çok an, aynı anlam dünyası olmasa da... E, ...bir sohbet ettiğimiz bir arkadaşımız... ...bir gün heyecanla beni aradı ama sesindeki heyecanı unutamıyorum. Böyle tanınmış bir psikoloji e, hocası. Dedi ki Kemal dedi ben dedi... Ee, ...yıllar evvel tabi bu... Ee, ...İngiltere'de çok meşhur bir hoca var... Ee, ...işte psikanaliz konusunda... ...ona e, yazışmak için... ...yazıştım onunla yanına gidip doktora yapmak için... ...fakat beni kabul etmeyeceğini... ...ancak bir şartla kabul edeceğini söyledi... ...çok heyecanlıyım... Ee, ...lütfen bana yardım et bir e, proposal, bir şey hazırlayayım... ...bir öneri hmm. hazırlayayım da bu hoca beni e, kabul etsin dedi... ...hoca demiş ki bak demiş... Biz senin çalışmak istediğin sahalarda çok bilgi ürettik. Biliyoruz bunları artık. Bana git gönderdiğim bu öneriler hiçbir kıymeti yok benim için. Ama demiş, Mevlana hakkında çalışacaksan gel. Aa. Mevlana hakkında doktora yapacaksan gel demiş. Bizim buna ihtiyacımız var demiş. Buyurun. Yani hani ol mahiler ki Delia. derya işledir. Ee, deryayı bilmezler. Deryayı bilmezler. Ee, biraz kendimize daha fazla belki e, özgüvenle Değil bakmamız mi? lazım. Ve onun için bilmemiz, zevk almamız bu işlerden benimseyerek altyapıyı sabırla oluşturarak bunu yaparken de Cenab-ı Allah'a iltika Bu Çünkü biz medeniyeti bir medeniyet arkeologu gibi yeniden bulmak noktasında oraya bağlanacağız. Bu çok mühim bir hadise. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. ...böyle bir kelebek misali... ...düşünceler arasında ee, uçuşuyoruz. Akış böyle, güzel. evet, evet. Sağ olun. Ee, Rica ederim. Ben tabii sizi dinlerken... ...bir taraftan da... ...bazı kelimeler... ...beni büyülüyor. Ee, mesela trigonometri için... ...müsellesat. Ama öyle. Harikulade bir kelime. Yani çok da şiirsel böyle tabii. şey. Bunları da kaybettiğimizi görerek... üzüldü, üzülüyorum. aslında. Ama işte ben bilhassa kullanıyorum evet. bunları... Biz yeni bir medeniyeti bu ve buna ilave edeceğimiz yeni kelimelerle inşa edeceğiz inşallah. Tabii. Müsellesat çok mühim yani. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, kıymetli dinleyenler e, Erkam Radyo'da Gönül Sedası programının e, sonuna geldik. E, kıymetli hocam Profesör Doktor Saadettin Ökten ile e, sohbetimize inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Ben Kemal Sayar. Hepinize hayırlı bir akşam diliyorum.